295. Mektup Bu mektup Hacı yusuf Keşmiri'ye yazılmıştır. Nazar ber kadem ve sefer der vatan ve halvet der ercümen bu yolun temel bilgilerden olduğu bildirilmektedir. Bizim yolumuzun temel bilgilerinden birisi nazar kademdir. Nazar ber kadem demek bu yolda yükselirken adımdan daha ileriye bakmamak ve adım atmadan önce yükselmek demek değildir. Çünkü büyüklerimiz böyle yapmamıştır. Adımdan ileriye bakmak ve adımını, baktığı yere atmak demektir. Çünkü yüksek mertebelere çıkmak, önce bakmakla, bundan sonra adımını atmak da olur. Bakılan yere basınca daha yukarıya bakılır. Sonra adımda oraya atılır. Bundan sonra daha yükseğe bakılır. Böylece ilerlenir. Eğer adım atılmayacak yere bakmamalıdır denilirse bu da doğru olmaz. Çünkü adım atılacak yer bittikten sonra daha yükseğe bakmazsa yüksek mertebelerden çoğuna varılmaz. Demek istiyoruz ki ayak basılacak yerlerin sonu Salik'in yaratılışına uygun olan mertebelere kadar değildir. Salik'in yaratılışında varabileceği makam zırlinde bulunduğu peygamberin yaratılışında olan makamın sonuna kadardır. Fakat adım atabileceği yerlere kendiliğinden varabilir. İkinci makamlara, peygamberlere uymak da varılabilir dalışına uygun olan makamlardan ileriye adım atılmaz. Fakat ilerisi görülebilir. Görüşün ne kadar keskin olursa olsun zilli üzerinde bulunduğu peygamberin gördüğü makama kadar görebilir. Çünkü peygambere uyanların büyükleri, peygamberlerin kemallerinin hepsinden pay alır. Fakat kendi kendine varabileceği ve peygambere uymakla kavuşabileceği mertebelere kadar ayak ve görüş birlikte ilerler. Bundan sonra adım atamaz. Görüşü yalnız olarak ilerleyerek peygamberin görebileceği mertebelerin sonuna kadar yükselir. Görülüyor ki peygamberlerin görüşleri de adımlarından daha yukarı çıkmaktadır. Bunlara uyanların büyükleri de bu büyüklerin gördüğü makamları görebilir. Peygamberlerin ayak basmadıkları makamlardan pay aldıkları gibi gördükleri makamlardan da pay alır. Peygamberlerin sonuncusu olan sallallahu aleyhi ve sellem ayak bastığı en son makamın üstünde görmek makamı vardır. Bu makam başkalarına ahiret için söz verilmiştir. Başkalarına veresiye olan ona peşin olmuştur. Ona uyanların yükseklerine bu makamdan da pay vardır. Fakat bunlar için tam görmek yoktur. Farisi'nin dediği gibi. Hafızın bağırması boşuna değildir. Söylenecek, şaşılacak sözlerin yeridir. Yine sözümüze dönelim. Ayağın görüşten ayrılması, hiçbir zaman gördüğü yere adım atmaması demekse iyidir. Çünkü böyle yapmak yükselmeye mani değildir. Bunun gibi insanın görünen ayağı ve bakışı demek denilirse de yeri vardır. Çünkü yürürken insanın gözleri öteye beriye dağılıyor, birçok şeyle görüyor. Yürürken hep ayağının üstüne bakarsa gönlünü toparlaması kolay olur. Böyle anlamak, hoş derdem kelimesine de uygun olmaktadır. Birinci kelime öteye beriye bakarak gönlün dağılmasını önlemek içindir. Bu ikinci kelime ise düşüncelerle gönlün dağılmasını önler. Üçüncü kelime seferder vatandır. Bu kelime insanın kendinde seyir etmesi ilerlemesidir. Bu yüksek yolda bulunan nihayetin bir ayette yerleştirilmesi bu seyirden hasıl olmaktadır. İnsanın kendisinde etmesi bütün tarikatlerde varsa da seyri afaki hasıl olduktan sonradır. Bu yoldaysa seyre bu seyri enfüsiden başlanır. Seyri afaki hasıl olduktan sonradır. Bu yoldaysa seyre bu seyri enfüsiden başlanır. Seyri afaki seyri enfüsinin içine yerleştirilmiştir. Bu yüksek yolda bu bakımdan da nihayet bidayette yerleştirilmiştir demek yerinde olur. Dördüncü kelime halvet der ercümendir. Seferder vatan denilen yolculuğa kavuşulunca herkesin arasında da bu seyir yapılır. Dışarıdaki dağınıklıklar içeri girmeye yol bulamaz. Fakat içeriye girilecek yolları, kapıları, pencereleri kapamak lazımdır. Herkesin arasında söyleyen ve dinleyen ağırlığı olmamalı. Gönlünden kimseye yer vermemelidir. Bunlar başlangıçta güç olur. Uğraşmak lazımdır. Fakat yoldayken ve nihayete varınca kendiliğinden hasıl olur. Hiç uğraşmak istemez. Herkesin arasındayken kalbi toparlanmıştır gaflet içindeyken huzurdadır. Bu sözden müntehinin gönlünün dağınık olması ve olmaması eşitleri sanmamalıdır. Elbette başka başkadır. Bu söz kalpteki topluluk için dışarıdaki dağınıklıkla topluluk arasından başkalık olmadığını anlatmaktadır. Böyle olmakla beraber zahirde batını birbirine uygun olarak yapmak, zahirden de dağınıklığı gidermek daha iyi ve daha uygun olur. Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayetinde sevgili peygamberine Rabbinin ismini zikret, gafiller arasında bulunma. Çok olur ki insan zahirini dağınıklıktan kurtaramaz. Çünkü edinecek haklar, yapılacak vazifeler vardır. Bunları yapmak için zahirin mahlukatlara dağılması lazım olur ve güzel olur. Fakat batının yani kalbin ve ruhun mahluklara dağılması hiçbir zaman iyi değildir. Batın yalnız Hak-ı Teala içindir. Demek oluyor ki her bir kulun dört üçü Hak Tala için olacaktır. Batının tamamıyla Zahir'in yarısı, Zahir'in ikinci yarısı Mahlukatların haklarını ödemek için kalır. Bu hakları ödemek Allahu Teala'nın emirlerine uymak olduğundan Zahir'in bu yarısı da Hak Tala için olmuş olur. Her şey ona dönecektir. Öyleyse ona kulluk ediniz selam. 296. Mektup Bu mektup oğlu Hace Muhammed Said Kuddisesi Ruhu Hazretlerine yazılmıştır. Hak sıfatlarının basit olduğunu, eşyaya bağlanmakla değişmediklerini bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun temiz olan âlinin ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Allahu Teala seni saadeti ebediyeye kavuştursun. Allah-u Teala'nın sıfatları O'nun zatı gibi anlaşılamaz. Tam basittirler, hiç değişmezler. Mesela ilim sıfatı hiç değişmez, yayılmış basittir. Önceki sonsuzdan sonraki sonsuza kadar bilinenler ilim sıfatının bir yayılmasıyla bilinmektedir. Kudret sıfatı da olgun, genişler. Her şey bu sıfata var olmaktadır. Kelam sıfatı da basittir, yayılmıştır, hiç değişmez. Ezelden ebede kadar bu bir kelamla söyleyicidir. Sekiz sıfatın hepsi böyledir. İlim sıfatının bilinen şeylere, kudret sıfatının yaratılmış ve yaratılacak şeylere bağlantıları çoksa da bu sıfatlarda çokluk ve değişiklik yoktur. Hak her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter. Fakat ilim ve kudret sıfatlarının hiçbir şeye, hiçbir ilişiği yoktur. Akıl bunu düşünemez ve anlayamaz. Yalnız akta uyanlar, felsefeciler böyle bir şey olmaz derler. Hak her şeyi bilsin fakat onun bu ilmi hiçbir şeye bağlanmasın. Bunun gibi her şeye gücü yetsin fakat kudretin hiçbir şeye ilişiği olmasın. Böyle bir şey olamaz derler. Bunlar bilmiyorlar mı ki ezel ve ebed o mertebede bir aradadır. An denecek zamanın bile orada yeri yoktur. O makame en yakın ve en uygun an kelimesinden başka bir şey olmadığı için an denilir. Ezeldeki ve ebeddeki varlıkların hepsi bir anda vardır. Yok olanlar da o bir anda yoktur. O bir anda bir kimseyi hem yok olarak hem var olarak hem dünyaya gelmeden önceki halini hem de çocukluğunu hem gençliğini hem ihtiyarlığını hem diriliğini hem ölülüğünü hem kabirde hem haşırda hem cennette olarak bilir. O anın bu varlıkta hiçbir ilgisi yoktur. Eğer biri ilgili olursa anlıktan çıkar. Uzun zaman olur. Geçmiş zaman ve gelecek zaman ayrılır. Bu varlıklar bir anda hem vardırlar hem yokturlar. Tam basit değişmez bir yayılmadır ki bu varlıklardan hiçbiriyle bağlılığı yoktur. Bilinen şeylerin hepsi ilim sıfatının bir yayılmasıyla bilinmektedir. Bu şaşılacak bir şey değildir. Çünkü zıt olan, ters olan şeyler bu makamda bir zamanda bir arada bulunmaktadır. O makamda zaman yoktur. Zamanda da değişiklik yoktur ki zaman denilsin. Bir kimse bir kelimeyi bir anda hem isim olarak hem fiil olarak hem geçmiş zaman hem gelecek zaman olarak düşünebilir. Bunları bir anda bir arada görüyorum der. Kelimenin çeşitli ve ters hallerini bir arada gördüğüm gibi kelimenin bunların hiçbiriyle ilgisi yoktur dese akla uyanlar, felsefeciler buna karşı bir şey diyemezler. Benzetmek gibi olmasın bizim sözümüze niçin karşı geliyorlar, inanmaktan niçin duraklıyorlar kimseden böyle bir şey işitmedik derlerse kimsenin söylememesi olmaz demek değildir. Söylenilen, işitilen sözlere uymayan, onları değiştiren bir şey de değildir. Sonsuz varlık mertebesine uygun olmayan bir şey de değildir. Farisi'nin dediği gibi, karpuzun Ebu Cehil karpuzuyla ne ilgisi var? Bu sözümüzü aydınlatmak için mahluklar arasında şunu söyleyebiliriz. Bir şey bir sebeple bilinse, o sebep bilindiği zaman, o şey bilinmiş olur demişlerdir. Bu şeyin bilinmesinde zihin yalnız sebebe bağlanmaktadır. Bu şeyi bilmek, bunu ayrıca düşünmeye lüzum kalmadan sebebinin bilinmesine bağlı olarak kendisinden hasıl olmaktadır. Fakat felsefeciler burada da zihnin ikinci bir bağlantısı olmadıkça bu şeyin bilindiğine inanmazlar. Bu bağlantı doğrudan doğruya olmasa bile lazımdır derler. Fakat bundan daha yakın bir misal bulamadım. Maksadımız anlatmaktır, inandırmak değil. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara salat ve selam olsun. 297. mektup. Bu mektup Mevlana Bedrettin Serhandi'ye arabi olarak yazılmıştır. Hak Teâlâ'nın ihatasını ve sereyanını açıklamaktadır. Allahu Teala'nın bu eşyayı ihata etmesi yani kuşatması ve bunlara sereyan etmesi yani içine yayılması sözleri toplu bir şeyin bunu meydana getiren parçaları, zerrelerini ihata etmesi ve onlara sereyan etmesin gibidir. Mesela bir kelime kendisinin bütün şekillerini sereyan eder. Kelime, isim olunca, fiil olunca veya harf olunca, bunların da parçaları olunca, geçmiş zamanı, gelecek zamanı, emir, yasak, mastar, ismi fail, ismi mef'ul, şartı şartsız olunca, bu harf eklenince, iki harf eklenince, çeşitli manalar veren harfler eklenince, bunlar gibi daha nice nice haller alınca bu kelime değişmiş olmaz. Daha doğrusu, bütün haller kelimenin içinde yerleşmiş bulunmaktadır. İnsan aklı kelimenin bu çeşitli hallerine başka başka manalar verir. Halbuki dışarıda var olan yalnız bu kelimedir. Bunun için hepsine bu kelime demek doğru olur. Lakin her bir halin kendine uygun ve özel bir ismi ve vazifesi vardır. Bu isim ve vazifeye başka hallerde bulunmaz. Mesela zaman bildirirse fiil olur, zaman bildirmezse isim denir. Bir şey yalnız başına bildirmese harf denir. Geçmiş zamanı bildirince madi denir. Şimdiki ve gelecek zamanı bildirince müdari denir. 9 sebepten ikisi birlikte bulunduğu zaman gayri münsarif denir. Bulunmazsa münsarif denir. Harf olunca esre okutulursa cari denir. Üstün okutulursa nasba denir. Bunlardan birinin ismini başkası için söylemek ve birinin vazifesini başkasına yaptırmak doğru bir iş olmaz. Delalet olur. Hepsi bu iki kelime oldukları halde müdari yerine mandi ve cari yerine nasıba denilmez. Allahu Teala her şeyi daha iyi bilir. Biz şu kadar söyleyebiliriz ki, Allahu Teala'nın varlığından inen mertebelerin her birinin ismi ve vazifeleri vardır. Bunlar yalnız bu mertebe içindir. Varlığı lazım olan zat, hiçbir şeye muhtaç olmayan zat yalnızı cem ve uluhiyet mertebesidir. Var ve yok olabilen zat ve muhtaç olan zat, fark ve maluk mertebesidir. Birinci mertebe, rubuviyet ve halikiyet mertebesidir. İkinci mertebe, ubudiyet ve malukiyet mertebeleridir. Bu ikisinden birisinin ismini ötekine söylemek ve nasıl olduklarını karşılaştırmak zındıklık olur, küfür olur. Mülhitlerden ve zındıklardan birçoğuna ne kadar şaşılsa yeridir. Bunlar nasıl oluyor da ikincisini birincisine karıştırıyorlar. Birinin nasıl olduğunu öteki için söylüyorlar. Mahluklara vacibin sıfatlarını yakıştırıyorlar. Vacibe de mümkinin sıfatlarını söylüyorlar. Halbuki mümkinlerin çeşitli olduğunu ve hiçbir de başka başka sıfatları bulunduğunu biliyorlar. Mesela ışıkta ısı ve ışık enerjilerinin bulunduğunu, suda bunlardan birinin bulunmadığını, suyun soğuk ve ateşin sıcak olduğunu biliyorlar. Zevcilerinin annelerinden başka olduğunu ve kendilerine karşı yerlerinin ayrı olduğunu biliyorlar. İnsanları doğru yola kavuşturan ancak Allahu Teala'dır. Doğru yolda olanlara selam olsun. 298. mektup. Bu mektup Miri Seyyit Makburi'ye yazılmıştır. Nihayete kavuşmayı kısaca bildirmektedir. Allahu Teala anlayışını artırsın. Uzun zamandan beri seyri zıllerdedir. Zille kavuşmakla ayn ele geçmiş sanılmıştır. Şimdiye kadar bunun aslına kavuşulmadı. Yalnız zille kavuşuldu. Bir kimsenin elindeki aynanın o kimsenin zatından değil, suretini göstermekten nasibi vardır. İşaretle bildiriyorum. İyi anlayınız. Tariki bildirmek için kısaca ve işaretle yazılmış olanları bu makama uygun bularak bu mektupta da yazdım. İyi anlayınız. Yolu bilen rehberlerden öğrenilen zikre çok devam etmeli. Allahu Teala'nın fazlına, ihsanına sığınmalı. Ondan vası ı üryan dilemelidir. Bundan başka her ne varsa hepsi hayaldir. Doğru yolda gidenlere ve Muhammed Aleyhisselam'a uyanlara selam olsun. 299. mektup. Bu mektup Şeyh Feride Rahpoliye yazılmıştır. Başa gelen sıkıntıya sabır dilemekte, taunda ölmenin kıymetini ve taun olan yerden kaçmanın günah olduğunu bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun, onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun, din ve dünya saadetinize dua ederim. Kıymetli mektubunuz geldi, sıkıntılarınızı yazıyorsunuz. Bakara suresi 150. ayetinde maalen, müminlere bir sıkıntı gelince, inna lillahi ve inna ileyhi raciun'' derler. Buyuruldu, sabretmek ve dayanmak lazımdır, kazaya rıza lazımdır. Parise'nin dediği gibi, beni incitirsen çok senden dönmem masa. hoş olur dayanmak sevgilinin nazına. Şura suresi 30. ayetinde malen, size gelen sıkıntılar kendi kazandıklarınızdır, çoğunu da affedip size göndermiyor buyuruldu. Rum suresi 41. ayetinde malen, İnsanların yaptıkları işlerle karada ve denizde fesat hasıl oldu, her şey bozuldu buyuruldu. Bu veba hastalığında işyerimizin kötülüğünden dolayı önce fareler öldü. Çünkü insanlara çok yakın olan bunlardır. İnsanların üremesine ve yeryüzüne yayılmalarına yarayan kadınlar erkeklerden daha çok öldü. Veba olan yerde ölümden kaçıp da kurtulanlara yazıklar olsun, kaçmayıp da ölenlere müjdeler olsun. Bunlar şehit sevabına kavuşurlar. Şeyhülislam Şeyh Ahmet bin Ali bin Hacer-i Askalani rahmetullahi aleyh Bezlül Ma'un Fehfadil Ta'un kitabında diyor ki Ta'undan ölen kimseye sual sorulmaz. Çünkü muharebede ölen şehit gibidir. Ta'unda Allahu Teala yazmadıysa bana zarar gelmez diyerek Allah rızası için orada kalıp başka bir hastalıkla ölen kimse de sual ve azap görmeyecektir. Çünkü bu da Düşman karşısında nöbet beklerken ölen kimse gibidir. Bunun gibi büyük alim İmam-ı Celaleddin-i Rahmetullahi Aleyh şerh Sudur kitabında bu sözün doğru olduğunu bildirmektedir. Veba olan yerden kaçmayan ve ölmeyen kimse de gaziler ve mücahidler ve belalara sabredenler gibidir. Herkesin bir eceli müsemması vardır ki azalmaz ve çoğalmaz, kaçıp da kurtulanlar ecelleri gelmediği için ölmemiştir. Yoksa kaçmak onları ölümden kurtarmış değildir. Kaçmayıp sabredip ölenler de ecelleri geldiği için ölmüş yerdir. Veba olan yerden kaçmak insanı kurtarmaz. Veba olan yerde sabredip kalmak insanı öldürmez. Veba olan yerden kaçmak, gazada düşman karşısından kaçmak gibi büyük günahtır. Kaçanların ölmemesi ve sabredenlerin ölmesi Allahu Teala'nın mekridir, aldatmasıdır. Bakara Suresi 26. Ayetinde maalesef Allahu Teala onlarla çoklarını yoldan çıkarıyor, çoklarını da doğru yola sokuyor buyurdu. Sizin savrınız ve dayanmanız ve Müslümanların yardımlarına koşmanız ve imdatlarını yetişmeniz işitildi. Allahu Teala buna karşılık size çok iyilikler versin. Çocukların terbiyesinde ve sıkıntılarına dayanmakta üzülmeyiniz. Bunun için çok sevap kazanacağınızı düşününüz. Daha ne yazayım ve selam.